başladığımız yer, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Estaizu billah. Diyor ki, o halde, veya bu sebepler, فَاِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنِ Kur'an okuyacak olursan, Kur'an okumaya başlamadan önce, veya başlayacağın zaman, فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Mineşşeytanirracim Kovulmuş olan o şeytandan Allah'a sığır. <gülüyor> Şeytan bildiğimiz bizim gibi hem cinsimiz olan düşmanlardan farklı bir düşmandır. Bizim gibi insanlardan Allah kimseye düşman vermesin, düşmanlık ettirmesin. Amin. Düşmanlarımızı iyi kötü tanırız. İnsan olarak hangi durumda nasıl davranacaklarını üç aşağı beş yukarı kestirebiliriz. Bizi nereden yakalayabileceklerini tahmin edebiliriz. Nereden üzerimize geleceklerini yine tahmin edebiliriz, tasavvur edebiliriz. Ve buna göre tedbirlerimizi alırız. Yani insan şeytandan insan düşmandan korunmak bizim imkanlarımız içerisindedir büyük ölçüde. Fakat şeytan öyle bir düşman ki evvela insan şeytanlarının gönlünü ödüp onları zararsız hale çevirip hatta onları dostunuz haline getirmeniz dahi ümidi var ama şeytanın evvela sizinle barışma ümidi yok size ateşkes ilan etme ihtimali yok size düşmanlıktan vazgeçme ihtimali kesinlikle düşünülemez çünkü yemin etmiş şu Adem'i görüyorsun ya yemin ederim diyor Kıyamete kadar onu ve onun soyundan gelenleri azdıracağım. Baştan çıkaracağım ve ben hiçbir zaman ve böylece onların birçoğunu sana şükredenlerden olmadığını göreceksin diyor. Yemin ederek söylüyor bunu. Onun için Cenab-ı Allah Yasin suresinde çok çarpıcı bir üslupla bize şöyle diyor. Sa'du billah. Elem a'had ileykum ya beni adem alla la ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin Ey Adem oğulları ben size emretmemiş miydim şeytana İbadet etmeyin diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim diyor. Şeytana elbette ki her itaat ibadet değildir. Ama beşeriyetin çoğunluğu her zaman adını koysun ya koymasın. Farkında olsun yahut olmasın. Hep şeytana ibadet etmiştir. Mabutların şekli, cismi, adı, türü toplumdan topluma, mekandan mekana, zamandan zamana değişse de ortada değişmemiş olan bir hakikat vardır. Beşeriyet büyük bir çoğunlukla şeytana ibadet etmekte ve Allah'a şükredenlerden olmamaktadır. O sizin için diyor apaçık bir düşmandır. Düşmanlığı besbellidir. Niçin? Çünkü şeytan sizi evvela Allah'a iman etmekten alıkoymak ister. Bunu sağladı mı ondan sonraki işleri kolaydır. İman olmayınca zaten insan bir disiplin altına girmiyor ki. Onun için helal, haram, yasak, şu, bu, emir, mevzu bahis olmaz. Şeytana ibadet reddedildikten sonra şeytanın bu tavrı takınanlara karşı işi zorlaşıyor. Şeytandan korunmanın birinci yolu Allah'a sığınmaksa, ikinci yolu doğruyu, hakkı, hakikati bilmek, ilim sahibi olmak ve ilmin gereğini yerine getirmektir. İlimle amel eden, İlim sahibi olan ve ilmiyle amel edenler sadece kurtulur. Cehaletle ibadet olmaz. <gülüyor> Alim olacaksın, ibadet etmeyeceksin. Daha beter. Çünkü bir İslam şairi, ahlak şairi hatırlamıyorum belki Ebu'l-Atahiyedir belki bir başkasıdır diyor ki ve alimun bi ilmihi li ya'male mu'azzabun qabl Hiçbir şekilde ilmiyle amel etmeyen bir alim puta tapıcılardan önce azap götürülecektir. Maazap. Onun için ilim ve amel İlimsiz amele yönelmenin, ibadete yönelmenin de bir manası yoktur. En azından yapılacak olan ibadetin sıhhatini, gereğini, vücubunu, düzumunu, ifsad eden hallerini vesaireyi Yani itaati bütünüyle bilmek ilmin başıdır. Farz-ı Ayn ilimlerin önünde gelir. İşte... Cenab-ı Allah böyle diyor. Şeytanın evvela düşmanlığını göreceksiniz. Apaçık bir düşman. Bu apaçık düşmanı tanıyacaksınız. Hilelerini, desiselerini bileceksiniz. Şeytan, ilminiz arttıkça, ibadetiniz arttıkça, o da size karşı uygulayacağı taktikleri daha ilerilere taşır Onun için, İbnül Kayyım çünkü öbürlerini saptırmak daha kolay. Cahilleri. İbnül Kayyım pardon İbnül Cevzi isim benzerliği var. Biri İbnül Kayyım el-Cevziye var. Biri Abdurrahman İbnül Cevziye var. Aralarında hicri 200 yıllık bir ömür var. mesafe var. İbnül Cevzi o da gerçekten büyük bir alim. Pek çok eseri var. Telbisu İblis diye bir kitap yazar. Telbisu İblis. İblisin batılı hak suretinde göstermesi. Türkçe tercüme edecek olursa. Kitabın konusu bu. İtikat alanında, ibadet alanında, ahlak alanında, günlük amel alanında, baştaniyet niyet olmak üzere Salih amele kalkarken ve buna benzer bütün hususlarda iblis size nasıl hakkı batıla karıştırır, gösterir ve sizin onu fark etmenizi önler. İblisin hilelerini anlatmak için yazılmış bir kitap. Niçin? Çünkü böyle bir düşman iblis. Sizinle bir şekilde barış yapmamak üzere adetmiş. Sizin iyiliğinize olan bir iş yapmamak üzere adetmiş. Siz ne olursanız olun, o sizi bulunduğunuz halden iyi ne olursun istediği kadar kötü olsun. kötüyse daha da aşağıya indirmenin yollarını arar. İyi ise hiç olmasa daha alt mertebe indireyim diye çaba gösterir. Bu şeytanın mevcudiyeti de ona karşı direne bilenler için. Mertebelerin, ecrin imtihan neticesinde yükselmesi için de ayrı bir hayır ihtiva eder. Müminler için onu da belirtelim. <gülüyor> Mümin o zaman Kur'an-ı Kerim'e yönelirken bütün amellerinde olduğu gibi evvela o amelleri ifsad edebilecek veya güzel kalitesini düşürebilecek hallerin neler olduğunu bilip, onlardan uzak kalmaya çalışacak. Kur'an okuyacağız. Niçin okuyacağız? Akif'in, dediği hususa dikkat ederek okuyacağız. Akif, bakıyor ki ümmet, niye Kur'an okuyor? O da, Kur'an'ın niçin indirildiğini, daha doğrusu, onların yaptıkları işler olan, niçin indirilmediğini anlatarak söylüyor. Diyor ki hele inmemiştir Kur'an. Şunu hakkıyla bilin. Ne mezarda okunmak ne de fal bakmak için. Onca önceki beyt de şu. diyor Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. Hele inmemiştir Kur'an. Şunu hakkıyla bilip ne mezarda okunmak ne de fal bakmak için. Acıya dur bakalım Kur'an-ı Kerim'de çocuğuma ne isim koyacağım? Ecrin çıktı. E, Ecrin koy. Ecrin ne? Sormuşlar birisine Ya kardeşim oğlunun adını ne koydu? Budu. Ya nerede çıkarıyorsun budu? Şimdi imam efendilerimizin de biraz mudda hatası var. Ne? İmam Efendi bazıları tabii güzel okuyanları elbette hamdolsun var çoktur da. Okuyor. İyyakenna budu. Böyle kıraat olmaz ki. E, arkasındaki cemaat de zannediyor ki ne ayrı bir kelime. Bu da ayrı bir kelime. O da Budu'yu koyarken çok haksız değil yani. Ya peki nereden çıkardın Budu'yu? Kur'an-ı Kerim'de var. Nerede var? E Cenab-ı Allah demiyor mu ki? İyâkena Budu. Al sana Budu. Böyle isim olmaz. Ha. Şimdi geçelim. Kur'an doğru okunacak. Doğru anlaşılacak ve gereğince amel olunacak. Bu maksatla inmiş bir kitaptır. Yoksa çocuğuma fal bakarcasına isim bulmak için değil. Yine olmuş bir hadise birisi bana anlattı. Diyor birisine sordum yakınlarına, çocuğuna, kızına ne at koydum? Nil demiş. Ya Nil nedir? Yasin vel Kur'anil Hakim var ya vel Kur'anil Hakim'deki Nil Kur'an onun için bu. Ve bunu da yanlış değerlendiriyor. Yani bu işler nedir? Karamizah dedikleri Türkçe'deki tabiriyle güleriz ağlanacak halimize. Bir Müslüman için Kur'an-ı Kerim bu kadar mı sırada bir kitap yani? Cenab-ı Allah bu kitabı tazim ederek başlamamızı okuyamayız istiyor. Şeytan şeytan sen bu kitabı okurken seni etkilememeli. Sen bu kitabı ilimle, basiretle, tefekkürle sana göstermek istediği yolu iyice kavramak, anlamak gayretiyle okumalısın. Bunun için şeytandan önce Allah'a sığınacaksın. Ve bu sığınma şuurunu sürekli tutacaksın. Kur'an okumakla başlayan Allah'a sığınışımız Kur'an okurken de devam etmeli. Kur'anla amel ederken de sürmeli. Eh auzubillahi mineşşeytanirracim. rahim. Okumuşsun bir bakmışsın ki gel bir sayfa. Ya ne diyordu bu sayfada? Bir daha oku kardeşim o zaman. O okuma değil ki. O papağan var. Tekrarlamadır. Baban da okuma bilseydi böyle okur geçerdi. Bizim farkımız bu. Yani şeytandan Allah'a sığınmak, biz sadece şeytandan sığınma bölümünü hatırlıyoruz veya üzerinde duruluyor. Allah'a sığınmanın mahiyeti üzerinde durmamız lazım. de. Bununla birlikte. Allah'a sığınıyorsun. Kime sığınmış oluyorsun? Ve niçin sığınıyorsun? Ne maksatla sığınıyorsun? Bu Allah, Celle Celaluhu ve la ilaha seni şeytanın her türlü vesvesesinden koruyabilendir. Koruyacak yegane güçtür. O halde okuduğun her hafta onun himayesi altında olduğunu da hatırından çıkarmayacaksın. Onun Kitab-ı Kerim'ini idrak etmen daha iyi kavraman için sana yol gösterdiğini, bunun için onun huzurunda bulunduğunu hatırından çıkarmayacaksın. Bir mümine verilebilecek, verilebilmiş daha doğrusu verilen en büyük nimet, hadis-i şerif diyor, Allah'ın kitabının veya bir ayetinin iyice bilinmesi, anlaşılması, bunun neticesinde öğrendiği hikmeti öğrenip öğretmesidir diyor. Güzel bir şey. Büyük bir nimet. Bunlar da ancak hased olur diyor. Hased olunabilecek nimetlerden birisi bu. Allah kendisine kitabını allama imkanını nimetini başetti, Bu hikmeti verdi ve o da bu hikmeti öğreniyor, öğretiyor. gereğince hükmünü veriyor. Onun için Allah'a sığınacağız kimden? Şeytanı racimden. Lanetlenerek kovulmuş. Rejim aslında yani rejim kökünden geliyor. Taşa tutmak demek. Niçin birisi taşlanır? Kovulup uzaklaştırılmasında mübalağa gösterildiği için taşlanır. Git demekle yetinmiyorsunuz. Birden onu taşa tutuyorsunuz ki en azından taş atabilme mesafesi kadar sizden uzak dursun. Taşınızın ona isabet edebileceği kadar size yaklaşmasın. Onun için racim kovulmuş diye tercüme ediliyor. Evet. Ha bununla birlikte istiâze ile birlikte gerçekleşecek olan sonuç bir sonraki ayette açıklanıyor. İnnehu ''Leyse lehu sultanun alellezine amenu ve alâ rabbihim yetevekkelu.'' Bakınız, iki tane fiil var. Biri mazi, diğeri muzari. Mazi biliyorsunuz geçmiş zamanı anlatıyor. Muzari ise Arapçada geniş zamanı anlatır ve süreklilik ifade eder. Süreklilik ifade eder. Burada mazi fiil iman etme fiilidir. Muzari fiil de tevekkül fiilidir. Baştan beri iman edeceksiniz, imanınızla, tevekkülle süreklilik kazandıracaksınız. Tevekkül de sürekli olacak. Ben hep Rabbime güvenip dayandım diye Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksınız ve onunla ameli sürdüreceksiniz. Ben Rabbime tevekkül ettiğim müddetçe şeytanın, kovulmuş olan şeytanın da benim üzerimde bir otoritesi, bir yetkisi olmayacaktır diye iman edeceksiniz. Tevekkül burada bu ayet-i kerime özelinde bu anlamı ihtiva ediyor. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine Çünkü hiç şüphesiz onun iman edenler üzerinde bir otoritesi, bir yetkisi yoktur. Siz eğer müminseniz ve Rabbinize tevekkülünüzü sürdürüyorsanız, Allah o tevekkülünüzü, o imanınızı haşa boşa çıkartarak, şeytanın size musallat olmasına fırsat vermez. Peki kime etki yapar? Kimi etkiler şeytan? اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَىٰلَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ Aleyhazübillah. Onun hakimiyeti Yetkisi, otoritesi, sözünün geçtiği kimseler, onu veli edinenler, dost edinenler üzerindedir O onları etkiler. Ve onu Allah'a ortak koşanlar üzerinde etkiliyor. Beşeriyet Allah'ın dini dışında. Hangi sisteme, hangi rejime, hangi ideolojiye iman ediyorsa etsin, inanıyorsa inansın, ister buna onlar iman demesinler, ister din demesinler. Madem ki bu tutumlara hal ve gidişleri, Allah'ın dinini ve Allah'ın öngördüğü inanç ve hayat nizamını reddetmek mahiyetindeyse, şeytanı dost edinmektir ve bununla birlikte şeytanı Allah'a, ortak koşmaktır. Hatta Allah'ı büsbütün inkar edip şeytanı hayatının haşa biricik ilahı haline getirmektir. Bugün beşeriyet böyle bir ızdırap içerisinde kuranıyor. En büyük felaket budur. Bu Suriye'de bir bombardıman neticesinde muhtemelen rejim tarafından öldürülen El-Buti vardır. Evet. Onun babası de bir süre uzun bir süre o da zulümden kaçarak kalmış. Ona sormuşlar Avrupa'daki Müslümanların durumu ne? İfadesi şu Ya'budunet dolar <gülüyor> وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ اَحَدًا Dolara ibadet ediyorlar ve ona kimseyi ortak koşmuyorlar. Maazallah. Eğer bir insanın hayatının biricik ölçüsü, değer unsuru, daha doğrusu değer belirleyicisi, Allah'ın ortaya koymuş olduğu değer ve hükümlerden başkası ise, o kimse Allah'ın değer ve hükümlerini dışlamış onlara aykırı olan hükümleri kabul etmiş olacağından maazallah bu bir şirktir. Yok hiçbir şekilde Allah'ın hükmüne zaten itibar edilmiyor. Bu tamamıyla inkardır. Fark etmez. İster şirk koşulsun, yani ister Allah'ın bir hükmü reddedilsin, ister bütün hükümleri reddedilsin. Hiç fark etmez. İkisi de küfürdür. Ha. Pratik açıdan birisiyle diyalog kurmak falan beyişebiliyor çok önemli değil. Ayet kelimelerin daha doğrusu neticeyi etkilemesi açısından. Ha burada sakın kimse de anlamasın. Yani Müslümanın dünyaya meyli olmayacak, abaramaz söyleyeyim. Dünyalık kazanmayacak, elde etmeyecek. Yok öyle bir şey. Bu söylemek istemiyoruz. Söylemek istediğimiz Müslüman hayatını Allah'ın emir ve hükümlerine göre tanzim etme endişesiyle yaşayan insandır. Onun böyle bir meselesi vardır her zaman için ve bu meseleyle yaşamaya dairet eder. Bunu kendisine dert edinir. Buna göre hayatını tanzim etmenin yollarını bulur. He. Şeytanın müminlere karşı bir otoritesi, bir sultanı yoktur. Sultan kelimesinin bir manası da Güçtür, delildir. Yöneticiye niçin sultan deniliyor? Çünkü onun başa gelmesi için bir delili vardır. Tamam mı? Başa gelmesi için bir delili vardır. Ve başta olmasının da kendisine sağladığı bir kuvveti vardır. Bir otoritesi, bir gücü vardır. Onun için İbn Abbas radıyallahu anh Ulul emir aranızdaki emir sahiplerine itaat edin. Buyruğundaki ulul emri, ümmetin alimleridir diye açıklamıştır. Çünkü İslam'da otorite ne babadan oğula geçer, ne şundan ne buradan Otoritenin kaynağı ilimdir. Bilimdir. Çünkü bu ümmetin peygamberi de ümmetin ifade edilse en alimidir. Cebrail Aleyhisselam da meleklerin en alimidir aynı zamanda. İlmimizin de bizim için menbaı, kaynağı nedir? İlahi ı Bu vahye muhatap olacağız. Onun için Şeytandan Allah'a şeytandan Allah'a sığınarak bu vahye muhataplığımızı sürdüreceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i sözlerimize önceki derste de başlarken lafzan söylemesek de işareten telmih yoluyla kastettiğimiz şeyler çıkartılabilir manalar. Neydi o? Kur'an'ın mümkün mertebe bütünlüğü içerisinde Özellikle ayetleri kendi bağlamları içerisinde, biri diğerinin arkasında geliş çerçevesi içerisinde ele almamız lazım. Kur'an okumaktan bahsediliyor, şeytanın Kur'an ile alakalı tutumundan bahsediliyor, şeytanın kimler üzerinde etkili olacağından bahsediliyor. 98, 99 ve 100. ayet-i kerimelerde. 101. ayet-i kerimede bakın neden bahsediyor esteydi billah. Ve izâ beddelnâ âyeten mekâne âyatin. Ve izâ beddelnâ âyeten mekâne âyatin. Vallâhu âlemu bimâ yunzil. Kâlû innemâ verip bir maksadımızı mümkün mertebe anlaşılır bir şekilde izah etmeye çalışalım. Biz diyor bir ayetin yerine bir başka ayeti değiştirip koyacak olursak ki Allah indirdiğini en iyi bilendir. Kafirler derler ki sen ancak bir iftiracısın haşa. Hayır aksine onların çoğu bilmezler. Ayet-i Kerime'nin devamı 102. Ayet-i Kerime. قُلْ مَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ min Rabbika bil hakka. De ki... ...ruhul kudüs... ...o kutsal ruh... ...Cebrail aleyhisselam... ...onu Rabbinden... ...hak ile birlikte... ...hak ile iç içe... Hı? ...peyder pey... kısım be kısım, ...parça parça indirmiştir... ...neden... لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُ İman edenlere sebat vermek için ve başka <gülüyor> ve hidayet olmak üzere ve başka ve müşra li müslümin <gülüyor> ve müslümanlara bir müjde olmak üzere şimdi şeytanın Kur'an hakkında günümüzde de Kur'an'ın nüzul döneminde de insanları, müminleri tereddüde düşürmek istediği hususlardan birisini bu ayet-i kerime dile getiriyor. 101. ayet-i kerime. Cenab-ı Allah bir ayeti yerine bir başka ayeti değiştiriyor. Şeytan geliyor diyor ki ya bu konuda bu ayet duruyorken siz ne şimdi diye bu ayete muhatap oldunuz. Yani tefsir ilminde, fıkıh ilminde kendisine nesh denilen hadiseden bahsediliyor. Nesh, bir ayet-i kerimenin ifade ettiği bir hükmün daha sonra nazil olan bir ayeti kerime ile o hükmün kaldırılmasıdır. Mesela Cenab-ı Allah Kafirun Suresinin sonunda ne diyor? "Lekum dinukum velia din. Sizin dininiz sizin olsun, benim dinim benim olsun. Bu neyi ifade ediyor? Dininiz sebebiyle benim sizinle savaşmayacağım manasına geliyor. Gerçekten de öyle miydi? Öyleydi o zamanlar. Ama bir zaman geldi. Cenab-ı Allah bu sefer Haç suresinde mesela "Üzînâ lillezîne yuqâtilûne biennahüm zulimû." buyurdu. Kendileriyle savaşılan kimselere zulme uğratıldıkları için onlara da savaşmak üzere izin verildi buyurdu. Şeytan o zaman münafıklar bu işi şeytan insanlar arasından yapıyordu. Ya böyle dedi Cenab-ı Allah. Daha önce böyle demişti şimdi böyle diyor. Ne olacak bu iş? Olayı anlayamayan, imanı zayıf, kıt akıllı bazı kimselerin az da olsa kafası karışabiliyordu. Bunun canlı örneklerinden birisi şu. hiçki ayeti nazil oluyor. Münafıklar devreye giriyor. Yahu ne oldu? E, bu ayet indi. İçkiye haram kıldı. Mahide suresi 90. ayetten bahsediyoruz. Güzel. Peki içki midelerinde bağırsaklarında olduğu halde ölen kardeşlerinizin durumu ne olacak? Ne olacak? İşte ayet yerine bir başka ayet geldi. Önce içki helalken İçkinin haram olduğunu belirten ayet nazil olmamışken hatta içkiden sarhoşluk verici bir madde elde edileceği bir içecek elde edileceği belirtilirken değil mi? Bu sefer haram inen ayet bir ayet yerine bir başka ayet geldi dediler. Günümüzde de aynı fitneler var. Idi. Ama Cenab-ı Allah bakın ara cümlesinde Halbuki Allah ne indirdiğini en iyi bilendir. O halde Kur'an okunurken Kur'an'ın şurasında böyle dedi, burasında böyle dedi, burasında böyle dedi, burasında böyle dedi. Şimdi biz bu işin içerisinden nasıl çıkacağız? Bir gün bir genç teknik üniversite okuyor, bilgisayarı iyi kullanıyor, elinde meal programlar Kur'an programlar falan filan telefon etti hocam ne olur dedi bana bir saat ayır. Bir, ben bazı <gülüyor> ayetler okudum önce mail açtım baktım şey değil. Neyse telefon etti daha sonra iyi gittik. Bir yerde kendisi de duramıyoruz galiba. İşte burada böyle diyor burada böyle diyor burada böyle diyor burada böyle diyor. Kimisi behallerin sıkıntılarından kaynaklanıyor. Bir çoğu hatta. Bir kısmı da onun Kur'an'ı bütününüyle iyi anlayamamış. Daha doğrusu henüz Kur'an ile alakalı tete buhatı ifade edilecek Kur'an incelemeleri istenen seviyeye, onları anlayabilecek, idrak edebilecek seviyeye gelmediğinden dolayı ortaya çıkıyor. Şey diyor. Dinledim, dinledim. Bazılarını izah ettim edebildiğim kadar. Ondan sonra dedim ki bak sen gerçekten Kur'an'ı doğru ve güzel bir şekilde anlamak mı istiyorsun? E tabi dedi elbette dedi. O zaman dedim, istersen say, istersen kanaatin hasıl oluncaya kadar, en az 30 defa hatim yapmadan bu gibi problemlerle hiç uğraşmadık. Bunlar senin Kur'an'ı anlamaktan da, Kur'an'la bütünüyle ilgilenmekten de alıkoyan şeytani vesveseler ve problemlerden başka bir şey değil. Hocam 30 defa çok olmaz mı? E dedim o zaman 20 olsun. <gülüyor> tamam mı? Allah'ın izniyle dedim problemin kalmayacak. Ama kalırsa yine gel dedim. Aradan aşağı yukarı iki sene geçti. Artık gerçekten mi kalmadı? Yoksa üşendi mi? Ümidini mi kesti Benden orasını bilmiyorum. Bir problemle bana dönmedi. Yani ben rahatladım bana değil. İnşallah o benden daha çok rahatlamıştır i̇bn Abbas'a haricilerden böyle birisi geliyor. Yaklaşık Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetini bu şekilde arka arkaya sıralıyor. Bu ayette böyle diyor, bu ayette böyle diyor. Mesela bir ayette onlara izin verilmeyecek ki mazeret belirtmesinler. Bu ayeti kerimede konuşacaklar. Diyecekler ki ey e, Malik Rabbine söyle bir gün olsun azabımız hafifletsin. Ne olacak diyor şimdi. Çelişki. Bu çelişki var diyor i̇bn Abbas ona hepsini güzel güzel anlatıyor. Diyor ki bu farklı konumlarda farklı konumlar hakkında nazil olmuş ayetlerdir. İşte özeti bu. Ondan sonra diyor ki Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. İmanımı büyük bir tehlikeden kurtardın. Onun için Kur'an-ı Kerim'i iyice anlayıp her bir ayeti hak ettiği yerde ifade elde olduğu yerde kullanabilmek için Şeytanın vesveselerinden, ihvalarından, kandırmalarından, aldatmalarından uzak kalmak lazım. Kalabilmenin yollarını aramak lazım, bunun mücadelesini vermek lazım. Şeytanın müminlerin ayağını Kur'an ile ilgili olarak kaydırdığı yerlerden birisi de bu 101. ayet-i kerimenin, bu mübarek süre 101. ayet-i kerimesinin temas ettiği bu gibi hususlardır. Ayetler birbirleriyle çelişiyor, haşa. Cenab-ı Allah demiyor mu? لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا Eğer bu kitap Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda pek çok aykırılıklar, tutarsızlıklar bulacaklardı. Demek ki yok. Evvela bu iman ile Kur'an okumayacağız. Bu iman ile Kur'an'ı okuduğumuz vakit Cenab-ı Allah da elimizden tutarsın. Allah'a tevekkül etmek ondan dolayı 99. ayet-i kerimede وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَذْكَلُونَ ondan dolayı burada büyük bir ehemmiyet. Ben Rabbime tevekkül ederek bu kitabı okuyorum. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak vesveselerinden Kur'an'ı yanlış anlamama zemin hazırlayacak şekilde ayağımı kaydırmasından Allah'a sığınarak Kur'an'ı okuyorum. Şuuruyla Kur'an'a yönelmek, Rabbimize yönelmeyi, Rabbimiz herkese, hepimize nasip ve müyesser olsun. Ayet-i Kerimeler arasında, evvela şu akidemizi hiçbir şekilde sarsmadan muhafaza edeceğiz. Ayet-i Kerimeleri arasında bu kitabın, başından sonuna kadar herhangi bir yerde en ufak bir çelişkisi, bir tezatı, bir tutarsızlığı olmayan bir kitaptır. Tutarsızlık gibi görülen yerler, benim için elbette olabilir, şunun için, bir başkası için. O zaman bunu bir bilene havale edeceğiz. Cenab-ı Allah ne diyor? فَسْأَلُوا اَهْلَا الزِّكْرِ اِنْ la لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız bilenlere soracaksın. Ve dediğim gibi hele hele meal okuyoruz, Kur'an okuyoruz demeyeceğiz kardeşim. İlmen de yanlıştır. Vakaada da yanlıştır. Beşer kelamı o meali yaparken istediği kadar titiz olsun. Bazı hallerde Kur'an'da olmayan şeyleri de sana yansıtabiliyor. İstemiyor elbette öyle bir şey. O meali yapan. Fakat yansıyabiliyor. Dolayısıyla okuduğumuzun meal olduğunu bilelim. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsak, dilini anlayabiliyorsak, o dili daha iyi anlayabilmenin de önünün çok açık olduğunu ve bizim Kur'an'ı doğru anlamamızın da en büyük anahtarının bu dili, Kur'an dilini çünkü apaçık bir Arapçadır bu kitap. Kur'an dilini gayet güzel bilmekten geçtiğini de unutmayalım. İşte bu kitapta diyor, böyle bir çelişki olamaz diyor düşünmeyin. Niçin? Çünkü bu kitap senin Rabbin tarafından ruhul Kudüs vasıtasıyla hakk ile nazil olmuştur. Derler ki İslam müfessirleri alimlerimiz semanın emini bu Kur'an'ı yeryüzünün eminine indirdi. Sema'nın emini Cebrail aleyhisselam. İkisi de emin mutaa in emin. orada kendisine itaat olunan ve güvenilir bir kimsedir o diyor. zu kuvvetin inda zil güç sahibidir. Arşın sahibi olan Allah nezdinde de büyükçe bir yeri vardır. Semadaki Cebrail Aleyhisselam böyle Yeryüzündeki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kadrini, kıymetini anlatmak için de söyleyin söyleyebildiğinizi. Beşeriyet sınırının üstüne çıkarmamak şartıyla. İşte o semanın emini, yeryüzünün eminine bu Kur'an'ı indiriyor. Nasıl hem de? Bilhak. <gülüyor> Müfessirlerimiz bu bilhakkı şöyle açıklarlar. Mütelebbisen bilhak. Yani hakkıyla ile iç içe, hak vasfını, özelliğini hiçbir şekilde kaybetmeden yitirmeden vaziyetle inmiştir. Niçin nezzele? Peyderpey, kısım kısım indirdi. لِيُثَبِّتَ اللَّذ۪ينَ آمَنُوا Bu Kur'an her yönüyle bu ümmet için bir rahmettir. Bizde onun için Kur'an'ı Peygamber Aleyhisselatü Selam ne diyor? Kur'an-ı Kerim'i böyle adi hurmayı etrafa dağıtır gibi acele acele okumayın diyor. Şairlerin şiir okuması gibi hızlıca okumayın diyor. Bu Kur'an kısım kısım nazil oldu. Kısım kısım okunacak. Üzerinde düşünüle düşünüle. Tefekkür edile edile. Manaları kavranıla kavranıla okunacak sindirile sindirile anlaşılacak ve gereğince amel edilecek Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki biz diyor ashab öyle bir topluluk idik ki Kur'an'ı ezberlemek bizim için zordu onunla amel etmek kolaylaştırılmıştı burası güzel ilk anda deriz ki ya şanssız insanlarmış Niye hem de Arap'tılar, niye böyle zor ezberliyorlardır? Biraz sonra Allah'ı anlatacağım. Unutmazsak inşallah. Fakat diyor öyle bir zaman gelecek ki insanlara Kur'an'ı ezberlemek kolay gelecek, kolaylaştırılacak, onunla amel etmek zor olacak. Ne çelişkidir ya? Yani demek istiyor ki Abdullah bin Mesud, biz ne Kur'an'ı zor ezberliyorduk? Çünkü bir başka rivayette biz onar ayet, onar ayet ezberlerdik. Ezberlediğimiz her on ayet ile önce amel ederdik. Ondan sonra bir diğer on ayeti kelimeye geçerdik. Ondan dolayı ezberleri zordu. Yoksa haşa kabiliyetsizliklerinden değildik. Surelerle, ayetlerle amel etmeleri vakit alıyordu. O ayetler amele dönüşecekti. Onun için yeri geldikçe tekrarlıyorum. Çok önemsediğim bir sözdür gerçekten. hasan Basri diyor ki, yemin ediyor şu kadar sahabi, kırk küsur sahabi gördüm diyor. Hepsi yeryüzünde yürüyen canlı birer Kur'an-ı Kerim diyor. Davranışlarına bakıyorsun Kur'an ayeti sızıyor, zökülüyor her bir davranışı bir veya birkaç ayet belki onun için onlar ezberleyip ne yapıyorlardı ki asıl ezber bu asıl ezber bu hamele-i kur'an bu kur'an taşıyıcısı kur'an taşımak bu türkiye'de bilmiyorum ama herhalde yarım milyona yakın hafız vardır diye düşünüyorum fazla mıdır ya bu. Bir, bir milyon vallahi Beşeri. kıyamete kadar bütün beşeriyete yeter bir milyon Kur'an-ı Kerim canlı yarısı olsun hepimize rahmettir vallahi inanın bütün Müslümanlara yeter bunların canlı birer bir milyon insan düşünün bir milyon insan düşünün Kur'an'ı yaşıyoruz Yeryüzünde yürüyen Kur'an, 1 milyon Kur'an. Dünyanın ve çesi değişir ya. Dünyanın yüzü değişir, rengi değişir. Her şeyi değişir. Ne derseniz fiziki, kimyası, biyolojisi <gülüyor> ne diyecekse kalk. Her şeyiyle değişir. Hadi Şerif diyor. Ali Sabri Bir zamanlar gelecek diyor. Öyle insanlar gelecek ki. Sizden herhangi birinizin okunu düzeltir gibi. Kur'an'ı düzgün okuyacaklar. Fakat o okudukları Kur'an hançerelerinden aşağıya inmeyecek. Ne oldu billah? Çok feci bir vaziyet. Dinden öyle bir çıkarlar ki diyor. ...okun hedefini delip çıkması gibi. Rabbim bizleri ve bütün Müslümanları... ...bu hallerde alalım. Ha. Onun için... ...Kuran'ı... ...doğru okuyacağız. Güzel okuyacağız. Tecvidle okuyacağız. Ama güzel okuduğumuzdan... ...daha güzel yaşayacağız. Okuduğumuz kadar güzel yaşayalım demiyorum. Korkarım az gelir. Okuduğumuzdan, güzel okuyuşumuzdan daha güzel yaşayacağız. Hiç okumasak dahi yaşayacağız. Veya okuyamasa dahi yaşayacağız. Çünkü Kur'an'ı tefekkürle, tedebbürle, usulüne göre okumak sünnettir. Ahkamıyla amel etmek faslı. Evet. Niçin böylelikle siz Kur'an'la amel ettikçe Cenabı Allah Kur'an yolu üzerinde sizin sebatınızı arttıracaktır. Ne kadar çok amel ederseniz sebatınız o kadar artar. Hidayet üzere sebatınız artar. Böylelikle diyor hakkıyla onu indirdik ki iman edenlere sebat vermek için. Bu Kur'an Ashab-ı kiramın Mekke döneminde olsun Medine döneminde olsun Biz okuyup Geçeriz sirette Fakat o hayat öyle Kolay değil Bir kaç sahne okuyun Ve o sahnenin bir Kahramanı siz olun bakayım Ne kadar Sebata ihtiyacınız var İşte Müslümanların dinamiği Bu Kur'an Kerim değil bu sebat onlara sebat veren hakk ile nazil olmuş, ruhul kudüsün hakk ile indirdiği bu sebat veren Kur'an-ı Kerim'di. Onlara dost doğru yolu gösteriyordu ve bu dine teslim olanlara bir müjdeydi. Ve muşra dil müslimin halen de böyledir. Böyle bir kitaba sahipsiniz Müslümanlar. Böyle bir kitaba sahibiz. Ondan dolayı Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Bütün hallerimizi Kur'an-ı Kerimle ıslah eylesin. Kur'an-ı Kerim'e uygun, Kur'an-ı Kerim'e uyan hallerle hallelim inşallah. Kur'an'ın rahmet ve bereketiyle ancak ümmet kurtulur, başka türlü bir kurtuluş da beklemenin bir anlamı yoktur. Cenab-ı Allah bu kurtuluş kitabının İpin asım sıkı sarılarak gerçek kurtuluşa yürüyenlerden hepimiz eylesin inşallah. Allah'ın selamı rahmet ve bereketi hepimiz üzerimize olsun acaba aynı inşallah.